Bakınız ben size bir misal vereyim. Bu işin, bu iman, bu inancın erlerinden birini misal vereyim size. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un, İstanbul'un Fatihi, Sultan Fatih bir gün şöyle otururken gönlünden geçiyor muhterem Müslümanlar. Yahu diyor, bu Necip millet bana bir gün in oradan deseler diyor, başımı sokacak bir hücrem de yok dünyada diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? İstanbul'un Fatihi Bizans'ı yerle bir edip Ayasofya'ya minaretken cumayı orada kılacağım diyen koca Fatih şal kapatıp şal açan eşsiz Sultan ve Hazreti Muhammed'in ümmeti muhtemelen Müslümanlar. Ya Rabbimin şefaatlerine namaz sarkılsın inşallah o teala. o dev fetihden cebine bir senet bile koymamış. Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi? Duyuluyor mu buralara? İstanbul'un fetihinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış. Devlet hazinesinden Şura'nın, umumi hayatın verdiği maaşı neyse koskoca sultan onu harcıyor. Bitti mi ay başını bekliyor. Düşünüyor muhterem Müslümanlar, böyle düşünüyor. Muhayyilesinde böyle dalmış. Eğer bu millet bana in diyecek olursa İstanbul'da, Türkiye'de, yeryüzünde benim bir kulübem dahi yok diyor. Bari Fatih Üniversitesi'nin rektörüne yazayım da ...beni talebe kaydetsinler, orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan diyorlar. <gülüyor> Muhtemel Müslümanlar, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazıyor, yazıyorlar, imza ediyor. Rektör Efendi'ye gönderiyor. Fatih'i de, üniversiteyi de, revakları da yaptıran kendisi... Efendi alıyor. O zaman derse ağam derler muhterem Müslümanlar. Misal. Alıyor, yazıyı okuyor. Cevap yazın diyor. Talebe kayıtlı olamayana medreseden hücre ayıramayız diyor. Talebe kayıtlı olmayana nizamnamemiz namemiz gereği revaklardan oda ayıramayız diyor. Fatih alıyor bunu. E beni talebe kayıt edin öylesi değil. Tekrar yazıyor. Tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede kaydedemeyiz diyorlar. <gülüyor> Fatih imtihana giriyor. Usulüne göre. Medreseden bir oda ayırıyorlar. <gülüyor> Konyalılar benim dedem bu. Duyuyor musunuz? Aziz Konyalılar. Ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim tamam mı?